Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şenol günün bayrak beyaz fırtınasıyla Fır dönüyor Ankara semalarında Şimdi onun helikopterine bağlanıyoruz Ankara'dan Hangi yol araçak hangileri kapalı Nereden gitmeliyiz hangi yolu seçmeliyiz bunları öğreniyoruz Alo Şenol Bey Alo Şenol Bey Bağlanamıyoruz Alo heh, Şenol Bey günaydın Bağlanamadık hakikaten de sıkıntı var galiba bu sabah Alo Şenol Bey <gülüyor> Bir saçımı küstüm Hemen sıkıntı var Ben orada telefonu beklemeyi almıştım Mutaya yani Anladım Şenol Bey çok teşekkür ederim Aslında orada Mute'den. Benim telefonumda Şevge dinleyiciler hepinize günaydın Diliyorum öncelikle Şevge'ye geldim sen de günaydın Benim telefonumla ilgili bir şeyleri muhakkak açıklamam gerekiyor Eğer bu şeyden, tabii ki olursa Telefonunuzla ilgili bağlantı yaptığımız bağlantılarla ilgili bir şey mi? Hayır genel telefonla ilgili bir şey. Bir telefonla ilgili bir alnınızı mı anlatacaksınız? Yok, olarak daha, daha bir der diyor teknik o ilgili bir şey. Yani ee, Şeval Bey vakit kaybetmeyelim bununla boşu boşuna. Hayır bununla boşu boşuna yararak diye düşünme. Bu gerçekten önemli değil. Hani bize de sonuçta benimle sohbet ediyoruz kendilerine saygı duyuyorum. Hepsini yanaklarından öpüyorum özellikleri. Ama bu, bunu da müsaadenle bir söylemem lazım. Bunu geçelim Şeval Bey. Ne konuşacaksa o kadar yani. Ama bu, bu küçük bir özellik. Küçük bir özellik. Bunu da ee, muhakkak buradan şey yapmam gerekiyor. Konuya girseydik orada gerne yani konuya tabii ki ama sefer de ki, konuya evet, tamam, hoş bir ege HZ, gibi evet, Şenol Bey e ama bir şey anlayamadım acaba ne anlayamadım ne eksik bıraktım falan ne bir şeyler insanların kafasında böyle şey işte, o özelliği açıklayıp telefonlayalım müsadeniz bana bir, bir ondan sonra devam edelim tam açıklayım aş yani bu tarif bir size bir şey kadaracak ama benim telefonumdan mu tezeliği yok alo alo bu mu, bu, bunu mu açıklayayım? Yani bu hani az önce muteye aldım. Aslında böyle bir özellik. Sadece bir an için sustum. Bir an söyleyecekler bir tartı. şöyle sonra da söylemeye karar verdim. Ama bir şey değil de. Artık devam ediyor. Yani bir, bir, bir saattir konuşuyoruz Şenol Bey. Ya. Bir saattir konuştuğum şeyde mute özelliği yok mu? Mute şeyi. Mute dediğin? İşte o mute yazılıyor. Mute okuyor. Şey yani. <gülüyor> mute <Mutalip> okutmuş. Mute. <gülüyor> bu sevgiler kardeşim bir kahkaha atmak zorundayım e, e, e, e, e. çok da gülmedim işin doğrusu çok da gülmedim buyur Şahil Bey tamam, telefonunuzun özelliğini anladık neye ne kadar gülüyorsunuz onu da anladık buyurun evet dinliyoruz sizi şimdi Şahil Bey müşerdeninle bir şey söylemek istiyorum her şey müsaade ediyoruz şey zaten. her şey müsaade ediyoruz o da saçma sapan konuşmalarımız o yüzden bunu kısacık söylemem gerekiyor anlarsan da espri zaten söylediğim kısacık şey de bir espri öyle düşünürseniz zaten şimdi belki. Şevge, biz espri diye bağlanmıyoruz ki size. Siz onu niye şey yapıyorsunuz ya, dert ediyorsunuz kendisi. bizim bir yoldan bahsedelim, bir şeyden bahsedelim. O kadar helikopter benzin yakıyor. Yaktığınız benzin boşa gitmesi bari. Ben de pervadesinden espriler buluyorum. İyi, buyurun tamam hadi yapın, espriyi de yapın. Şevk'e bu Bir şeyden Penişlemek de istiyorum. Ne diyorsun? Peniş. Alo? Alo? Duydun mu dediğimi? Duydum şey Bey, anlamadım ne dediğini. Ben istiyorum. Anladım onu, anladım da niye diyorsun onu? <gülüyor> espri yakaladım bakıyorum. Yakala bunu böyle pis bir şey, espriye. Ne diyeyim? Niye? Niye ne, beni istiyorsun sabah sabah? şimdi niye? Şimdi bir kere ilk karşımda adam var ki inceltme. İkincisi de bunu espri olarak söylüyorum. Ha, espirisi ne? Yani bir kere beni biliyorsun erkekler pek dinlemiyorlar. Onlara da böyle zaten hitap edecek espriler şimdi yapıyorum bunu penis diyorum. Tekrar tekrar diyorum yani dikkat edersen. Bir daha değilim işte sen ben sana penis. Anladığım şey ama ne onun? Esprisi işte penis. Şey abi de niye terbiyesiz terbiyesiz şeyler? Yani, Serbiyesiz değil ki bu. Nasıl terbiyesiz değil mi? Şey, bu doktorlar da penis diyor bunu. Eee diyorlar bir şey konuşurken diyor. Biz de bir şey konuşuruz. Yani tıpla ilgili bir şey konuşulurken penis deniyor ona. Onun dışında doktorlar durup dururken demiyorlar ki. Ben de durup demiyorum. Ben esprile diye diyorum. İşte espri espri olsun diye denince ayıp gene bir şey. Yani o tıpla ilgili bir şey konuşulurken o zaman söylen işte şey olarak. Nasıl söylenir mesela? Ne bileyim ben nasıl söyleniyor bilmiyorum oradaydı. Yani. E i̇şte böyle benim gibi söylenir mesela doktora gittim, Doktor bey karnım çok ağrıyor işte acaba oradan böbreklerdi bir şey mi var şurada bir yarar mısınız? Bana derken doktor orada hani hastalığından morali bozuldu diye. Perdiş diyor mesela. Hiç öyle bir şey yok Şenal Bey. E öyle bir şey şey geliyor. Hayır o, o organın o tıp dilindeki adı. Ye, e o zaman tıp dilindeki adı ne şey e ayı yani şimdi tıp dilindeki ayı... Hani durup dururken söylemesi ayı. E, böbrek o zaman böbrek. Ne böbrek ne yani? E Bu da mı ayıp? Nasıl ayı? Böbrek de ayıp bu. O zaman böbrek, hiçbir şey demeyelim o zaman. Periş deme, deme. Hayır, de mi? böbrekte de mi? Hayır ya. Böbreğin da komik. Ya illa... Tamam iyi, iyi. tamam böbrek böbrek serbest olsun o zaman tamam. Hayır ben onu da... Espriyi oradan yakalıyorum. Neyi yakaladın espriyi diye? Esprisi yok ki onun. Orada benim espirimle seni... O zaman onu periştiremeyelim. O zaman ben hiç başka şeylere... Vanica'yı hiç söylemeyeyim. Neyi? Vanica. Şuna <gülüyor> gitti <gülüyor> <gülüyor> ben. Ben, ben hiçe gülmedim ama Vanica'ya güldüm. Vanica ne? Vanica'da öteki kişi. Öte kişi yani. Vanica... <gülüyor> O orada mı yaşayacak? Onu da mı diyebileceğiz? onu diyebilirsin. Manice diyebiliyoruz yani. Onu diyebilirsin, onda bir sıkıntı yok. Ne ne de sıkıntı yok? Onu, onu niye söylettiriyorsun o zaman? Tamam, onu söyle işte. Orada espri, orada sıkıntı çıkmaz bize. Şey. <gülüyor> o zaman çok zor olarak onu yapayım da. Manice. Manice. Tamam canım, şey çok güzel oldu espri. İşte bu kadar ya. Bir saatte kavgasını yapıyoruz. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Merhaba Rock'n Roll Radyonuz Eylül Rock'n Roll'un hasta sir dedi sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. 8:25 oldu saatimiz salı sabahında. Fire 03, Okta'yı demedim. Stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Stüdyolarımızdan, koş bulduk, koş bulduk, Ankara Merkez günlerden. Stüdyolarımızdan sesleniyoruz size modern sabahlarda. Ya nereden sesleneceydik? İstediğiniz bir yer varsa oradan da seslen Sorun değil yani. Diğer gezgin stüdyomuzdan da seslenebilir. Çok yakın bir arkadaşımız var. Okta'yın amca oldu. İsmail Gezgin stüdyocu İsmail diye geçer Heh. Öncelikle Oktay adına günaydın diyorum ee, ee, Ne oldu? Normalde bana... baya benzer sesim Oktay'a Ama e, Oktay'ın sesine O dün akşam biraz fazla <gülüyor> kaçırmışız <gülüyor> Biraz da yavanımdır <gülüyor> Dikkat etmişsiniz Aynı değil. Oktay ya Çok benzetirler beni zaten Günaydın, günaydın. Ne oldu Oktay sesine? Abi ne halı sahaya ya? gitmezsin maça gitmezsin Buzdurakı şey içmezsin Ne bir kahveye giderim ne bir halı sahaya giderim Böyle oldu ya, ya Böyle Bir gecede mucize ses değişikliği Hayır, maç, desen, maç desem bu akşam maç var hani Öyle bir fanatik durumun olacak desem Bu maçın stresi mi acaba boğazına yansıdı Onu da bilemiyoruz Bu galiba fantuşa 2 kilometre diye levha gibi bir şey geldi sabah niye, sabah. niye benim Ortaklarım Mikrop yuvası olarak dolaşıyorlar ya. Allah Allah ne yapalım? Sen ben niye alırsın? iki bana... tane çocuğum var ya. Sen neden Çocuk büyütüyorum bana... ben sizin sizin ben eve götüremem ya. Abi i̇şte adam şu, an, şu anda karantinaya kelime, aldık kelime zaten. İsrafını da Evet zaten su yani kelime sayısı belli Şu anda zaten sınırlı... Fantuşa bir kilometre kaldı. Fantuşa bir kilometre ve beş bin kelime kullanma hakkım var benim. 5000 kelime sonra. Tamamen Mutaya Mutaya Şu anda 4900 oldu bu açıklamayı. Üç kere daha bu açıklamayı yapsam. O, zaten Saat etmek 500 kelime hakkım var. Yani normal insan olsun yani normal senin olsa bile çok rahat dairesin de. Çıllık yaptığın içinde. Sabahtan 3000 falan gidiyorduk. Vallahi Allah'tan saat onda bitiyor programımız. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> nice olurdu halim. Aa, evet, öncelikle Oktay'a Oktay büyük geçmiş olsun Çok teşekkür ederim geçti mi geçmedi zaman... Öyle bir kırıklık falan da yok vücudumda ne Anladığım kadarıyla bu, yani. bu perşembe toplantı markette Oktay dinlersin biz hmm. beraber gidelim seninle Vallahi, Tek Ege araba kare. falan gideriz Çok güzel ben plan yaptım <gülüyor> <gülüyor> Bütün hafta sonu plan yaptım Radyodan nasıl çıkacağız Arabayı <gülüyor> nereye park et falan Vallahi... Hiç sen merak etme Ben onu print out getireceğim sana ya, evet Oktay demiş hep onu yazılı getiriyor e, Oktay Kendi pis pis el yazıyor, el yazıyor. On, şeyini, Amerikan servislerinin arkasına yazıyor Ben bilgisayarda yazdım print out alacağım Bu tip konularda cevap hakkımı kullanarak Kelime hakkımı kullanmak istemiyorum Oktay yorma yıpratma kendini kurban olurum Bu tip, bu tip konularda Senin ölün yeter ya <gülüyor> Özür <gülüyor> dilerim <gülüyor> Teşekkürler Evet e, bugün ne 16 mı 17 mi ne 16 17 bir şey 16 17 Ekim yani hiç öyle yarıladık bitiriyoruz ee, ne diyorsun Oktay? 16'sı abi. <gülüyor> 16. <12. gülüyor> i̇ki, <kelime gülüyor> ayı... i̇ki kelime daha gitti <gülüyor> Ne ayı söyledim ne günü. Nasılsa biliniyordur o. <gülüyor> önemli olan 16'sı olması. Ee, evet. E, bu ayrıntılı dünyadan e, dünyanın son noktasından atlama evet, hadisesinin doğru. ayrıntıları çıktı. Dün o kadar çirkin konuştuk ki o konuyu. Evet çok kötü konuştuk hakikaten. Niye yani. Sonuna konuşalım. bir yere bağlayamadık. Bağlamadık. Adam konuştuk. havada bıraktık. Sonuçta yere indi, sağ salim hatta tökezlemeden inmiş. Ben sorudan gazetilerde okudum. Neyi tökezlemeden? Hani böyle an, an, en son yere ayak <gülüyor> basmış. Pıt abi. diye olmuş pıt, pıt. hatta neredeyse orada böyle bir şampanya kadeğine iki adım atıp uzanmış. Tabii canım indiği noktada hemen kameralar, kameralar ağında böyle adam dizlerinin üstüne çöktü. Gerçi bazı televizyon kanalları onu bir değişik vermişler. <gülüyor> Hadi canım. Tabii. Tabii. Yukarıdaki o 4,5 dakikalık düşüş sırasında dakika ruhani ya. dünyada bir şeyler mi oldu? Ee, yani sonra. orada bir değişiklikler oldu. Kafa tam e, böyle e, doğru yolu Bir sesler yolu, duydu deniyor. Bir sesler bu, duydu ve doğru yolu buldu diye. O dinliyor. tam havuza girer gibi merdivenin başına çıktı ya kapsülün merdiveninin. O merdiveni de bir düzgün yapsalardı keşke ya. İki basamaklı merdiven yapmışlar. Tam hakikaten klorlu suya dalacak gibi adam. Sonra bıraktı kendini zaten oradan ama. Şimdi bugün dün e, kafamızda olan bazı soruların cevapları verildi. Mesela Felix'in kapsülünü taşıyan balon nerede? Ne olacak? Peki ama bundan sonra ne olacak? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Belki e, radyolarını dün dinlememiş olan dinleyicilerimiz vardır. Kuru temizlemeciye gönderdiğimiz kıyafeti verilerken üstüne geçirdikleri bir muşamba e, bir torba vardır ya. Ondan bile inceydi. Bak. Ege Kayaca'nın e, Engin bilgisinden yararlı Gerçi tüm Amerikalılar da senin gibi biliyor Onlar anlasınlar diye öyle vermişler Yani e, tamam. ortalama bir Amerikalı'dan bayağı iyi Ortalama seni... Amerikalı zekasından Sahibim <gülüyor> Helal olsun, Yes sir Ortalama Amerikalı <gülüyor> alacak kadar zengin değilim demiş Evlenmek üzere olan bir kadın Peki e, Oktay balona ne olacak onu biraz bize açıklam balona O orada mı kalacak yoksa e, Balon... Düşecek düştü, mi düştü zaten. Düştü mü Düştü Kapsülde çok büyük bir hasar yok abi demiş. Nasıl yok ya o 30 bilmem kaç bin metreden düşüşü. Abi balon demek ki ince ya balon. Sağ oluyorsun şey. ince olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş düştü kapsül. Ha içindeki şey oldu yavaş yavaş bu Söndü, gazı, kaçmış gazı kaçmış balon şey gibi. gibi. Evet. Balon bir daha kullanılamaz tabi ama kapsül... Balon için... kullanılamaz hale geldi sevgili dinleyiciler. Flash gelişme. Ne kadar güzel bağırabilmek. 16 yaşında başlamış Felix... Neye ee, bu tip parıçası? Sigareye mı Sigareye 16 yaşında <gülüyor> başlayan Felix <şu> anda nişanlısıydı. Ne bir buçuk paket mi içiyor? Bir sevgilisi var ve evli olmadığını dün defalarca <gülüyor> söylemiştik. Bugün de değinelim. Ee, nasıl başardı? Her evli, evli olsaydı balonu... zaten bu tip şeylere kalkışmazdı. Niye çöl gibi bir yere indi ya? Onu biliyor musunuz? Birinin kafasına düşmesin diye. Ya çöl gibi bir yere değil o Yok onun bir eşcinsi vardır ya. Ya şey inde o bilmem. O... Eğer sesler duyduysa Hayır. Havada gerçekten çöle inmesin. önceden belliydi ama. Nemo, bu çöle uzay gemisinin düştüğü yer diye tabir edilen yer var ya. El, ha, 51. bölge mi? Oraya indirdiler. Ha, o da tamam. uzaylılara verilecek en güzel cevap. İki günde bütün konuyu anlayacağız bence ya. Tamam. <gülüyor> yavaş yavaş anlıyoruz. Yavaş yavaş anlıyoruz. Sevgi yavaş anlıyoruz. Ortalama tamam. Amerikalı zekasına sahip olduğumuzdan. Ben <gülüyor> olsam Vay. öyle indiğimde havalı bir yemeğin ya. Bütün kameralar bana döndü de şey de şu anda konuşmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Konuyla çok sinirliyim. Şu anda çok sinirliyim. Şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar yani. lütfen. Yalnız çok e, güzel laflar hazırlayamamış mı yoksa öyle yok. heyecanlandı mı bilmiyorum. Cehennem gibiydi falan gibi lafları var Felix'in. Aşağıya atlarken cehennem gibi ne olacağını bilemiyorsunuz. Tabii ki de korkuştu. İlk 10 20 saniyede E saniye sana kimi atladı Jesus silah mi atlattılar? Vallahi. Allah Allah. Sanki biri bunu kanlar. Çok tatlı olacak. Böyle Böyle böyle, böyle iki, iki gibi düşeceğiz tatlı tatlı düşeceksin. Pamuk tamam. gibi hissedeceksin kendini. Keşke benim gördüğümü tüm dünyada görseydi e, demiş. şeydin e iki tane fotoğraf çekeydin de biz de göreydik. Ya çekti o da dün ben bir kısmını gördüm. Bu kaskının üstünde bir e, kamera var, Hı -hı. tam parıltı orada. Ne bileyim, GoPro mu diyorlar onu? Kaskem. Yok GoPro falan deniyor. Canım Ege, sen de biraz bunların ismini öğren yani. Ya ortalama Amerikalı biliyor mu bunu? Ya yani işte Kaskem, tamam, Kaskem, Kaskem. Yani kas kamerası. Ee, o oradan biraz bir görüntü geldi ama onun tamamını vermiyorlar niye? İnsan hazır değil diye mi vermiyorlar? Niye vermiyorlar? Onu? Çirkin çirkin çekmiş. Belki de adamın sesini de kaydet. Anam anam anam diye kaydediyor Nefes alışı var zaten. işte çok sıkıcı. Nefes alışı var hızlı hızlı. Nefes alışı. Solmuş solmuş hep oraları solmuş. Neyse bununla ilgili daha bir hafta daha süremiz var değil mi? eee değişik zamanlarda değişik bilgiler aktarmaya devam edeceğiz ama Jennifer Aniston evlendi biliyorsunuz. Aa kimle? Ee, aktör ya A aktör Justin Theroux. Justin Theroux. Theroux'la aktör Justin Theroux'la evlenmeye hazırlanan Daha doğrusu evlenmeye hazıra evlilik hazırlıkları var <gülüyor> kendisinin. Aa, gene mi evlenmedi? Gene evlenmedi. Eee Bana söyle direktten döner o gene. Bu sefer illa demiş belediyenin hikayesini örm demiş. Ama o bir Şimdi davetli listelerini hazırlıyorlar. Kimin nereye oturacağız? Bu ya. i̇şte, ne zaten nereye? yarısını davetli listesi Sizce hazırlayarak... çağıracaklar mı? Angelina Jolie ile Brad Pitt'i. E. Vallahi bence çağırmaları lazım. Ama Brad Pitt'i anasını annesini... çağırmacak. Pitt'in annesini çağırıyor. Angelina Jolie'yi zaten çağırsalar ön masalara otursalar arkalardan kimse göremez koca kafasını. Önde koca kafayı oturtmuşlar tepsi gibi. Oradan biz göremezdik. Ya hasta insanlar. kadın zaten üstüne o kadar gitmeye Doğru baba. Her şey de ona göre söylediler. Kadının meğerse durumu farklıymış. Ya Doğru. kadını kadını çağırmayacak zaten. Adamın annesini çağıracak. Adamı. Jane Pitt. Eski adamın annesini. Jane Pitt diye bir hanımefendi. Brad Pitt'in annesi. Jane Pitt de bence 12 annesi hafta mi? ağlar. Kim? Jane Pitt, Brad Pitt'in annesi Brad Pitt'in an, anası, anası mı? Kızı kafalı ile evlendi. Eritti Çok iyiymiş zaten arası ya. Evet o hep öyle söylendi. Hala görüşüyorlarmış ya. Jane Pitt, Bence Jane Pitt'in arasının iyi olması biraz Angelina Jolie'ye de tepki zaten. Değil mi? ondan ondandır. Tabii ne ondan? Jane Pitt zaten hiç Jennifer'dan ayrılsın istemedi o i̇stemedi. zaman. İstemedi. O Jennifer'cıydı. Jennifer <gülüyor> en Jennifer azından bir de giritli olduğundan şey diyordur. Zeytinyağını yapardı çocuğa çok güzel. Hiç beslerdi. yani. Benim bir oğlum vardı. İki çocuğum oldu dediğini ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde. Şimdi bir kızın bir oğlu. New York Times'dan getirmiştin sen oğlum. <gülüyor> Jane, Jane Pitt'in öyle açıklaması. Sonra ayrılınca bu açıklamada anneme... Bir oğlum adliyede kızım oldu. Çok güzel bir açıklamaydı o. Çok çirkin bir laf ettiğini ben hatırlıyorum Brad Pitt'in de. Olay zaten araları bozuldu benim hatırladığım. Ondan İyi sonra. İyi mutluluklar diliyoruz Jennifer Aaron's Ne zamanmış? Bu niye bunlar kış hikaye yapıyorlar ya? Yaza kadar bekleyemedim yoksa şimdiden hazırlıkları yapıp yazın evlenecek Mayıs'ta güzel şık bir kır düğünüyle. Bilemiyorum ki Fahir. 2005'te <gülüyor> 2005'den beri bu zamanı bekliyor. <gülüyor> bu tip soruları herhalde zor durumda Zor durumdu tabii Faire yani, her şey sana cevaplamak zorunda değilsin. <gülüyor> tamam, onu öğrenelim teşekkür ya. Ederim. Çok teşekkür ederim. Onun dışında e, James Bond serisinin en iyisi bu demişler ya. Skyfall. Skyfall. Serinin en iyisi demişler. Her filmden önce çıkıyor mu bu en iyisi şeyi? Ben çok e şey yapmıyorum ama Daha biz herhalde, yapana kadar en, en iyi Bond bu. bu. 26 Ekim'de gösterime girecek yani şun şurasına bir 10 günümüz kaldı. Ben kendimi bu James aralar Bond James Bond filmlerine vereceğim. 4 tane mi James Bond var? Ne 4 tanesi ya? Sırf Sean kaç tane Hayır, var? Hayır yani Sırf Denil Trek dediğimiz Memotik Sean Connery var. Roger Hitler Moore var. var benim James Bond diyebildiğim. bildiğim. Timothy miydi o adamın adı? Timothy adını? Dalton Timothy Dalton var. Uydurmuş Ondan da sonra bir ya bir şey, tane arada işte, tek son, bir adam var. Bak. En son Mamma Mia'daki neydi? Hayır 5 tane var. 5 tane mi var? 5 tane var. Neydi o adamın adı ya? 5, James Bond'un 5 aktörünü sayınız 1. Sean Connery, Sean Connery. 2, 2. Roger Moore 3. Roger, Roger Moore ne 3. zayıf adam ya ne? ne zayıf adam yani Roger Moore mu? Evet. Bütün dünyalığını yaptı onun şeyleri. Yaptı da başka filmi yok e işte onu James Bond'a girdi tık tık tık 3 tane 5 tane film Zirvedeyken bırakıyorum dedi adam zaten ya Zaten ben iyi oyuncu değilim tipim de kayık Ben paramı aldım arkadaş diyerek Tatça'da yazdığımı aldım mı aldım, aldım arabam var mı o zaman tavus <gülüyor> almıştı çok. Tabii. Yani daha ki iyi yerli almış. Yerli aracı almış. Sonra başka bak. Şankneri. Tamam, bir saydık mı? Roger Mur. Roger Moore daha eski zaten. Ondan sonra. Şankneri'den sonra Roger Moore herhalde. Hayır, Hayır abi, ya. Roger araya Moore. bir tane var, bir tane var, bir tane teklik var. Roger... Araya mücbir sebeplerden bir James Mont daha mı soktular? Roger Mur, ondan sonra Timothy Dalton. Tamam. Ondan sonra bir de Pierce Brosnan ya. Ha, Pierce Brosnan Pierce, Pierce, tamam. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan ondan sonra Daniel Craig. Daniel Craig. Pierce Brosnan'ı da seviyordu galiba insanlar. Tabii Pierce, <gülüyor> Pierce Brosnan. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle ismini söylemenin zor olması Pierce, <gülüyor> Pierce Brosnan çok iyidir. Brosnan. <gülüyor> çok iyidir. Ee, yani şunun şurasında kaç tane James Bond'umuz var ama sırf Daniel Craig'in. Klayba son kere son kez karşımıza çıkacak değil mi Daniel Craig James Bond görevimiz tamamlanmış Ya niye bu Klayba bunu yapmıyorlar ya James Bond? Aslında oh, Klayba bunu yapmasın ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... Radyo Tüdyosiniz Modern savalar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim neler oluyor dünyamızda? Hmm, neler oluyor dünyamızda? Be, isterseniz bir el yazısı dünya. Neler oluyor dünyamızda? Aa, bir de şuraya gerçek Gidiyoruz doğru. dünyaya. Ne oldu Ege'cim ne oldu? Adam bir kaval kemiğini... 100 kişiden kemiğini... biri ben oldum pardon. <gülüyor> ha, pardon Ege'cim ya. Kaval kemiğini vurup da... ...hafızasını kaybeden ilk Türk olarak... ...ben tarihteki yerimi alacağım herhalde. Çirkin bir yer olacak ama yine de tarihe Olsun canım yani ne olacak canın sağ olsun. El yazısı dünyasını e, analiz ettiler geçtiğimiz hafta içerisinde tüm e, kimin? <gülüyor> yani deminki şarkıları katılamadım Genel ama mi? soru sormayacağım sonra... anlamına gelmez bu. Genel el yazısı dünyası. E, el Yazısı'nı giderek tükendiği e, günümüzde Hı -hı. E, bir adamın el yazısına bakarak ya da bir kadının e, kaybolan değerlerimiz arasında el ile beraber mali adisyon doldurma da var. Evet. Yani onu tabi ayrı bir konu olarak gireceğiz. Ee, Ege kayacanın onları biz şey yapmayalım ya yarın öbür gün bayağı para edebilir Ege kayacanın doldurdu mesela zamanında bu bir dos falan da bir kafe falan açsalar da adisyonları adisyonları şey yemin olurdu. ediyorum var ya ne biçim para yaparlardı kesin Ringoslara verirler doğuş abi ben sistem kurdum çok güzel dolduruyorum. olur mu ya pol ma kimseye kalmaz doğuş pol ma kartlıkası ben çünkü ben 500 yaşına kadar yaşayacağım garanti var. Teşekkür ediyorum Oktel. Ee, şimdi bakalım kimlerin el yazısı nasıl? Önce e, Prince William'dan başlayalım. Zaten elimizde 3-5 tane ünlü var. Prince William, Duchess Kate, Barack Obama, Lady Gaga, Beyoncé ve daha neler neler. Hangisinden başlamamı istersiniz? Soket sırasıyla başlamayalım. Önce isterseniz İngiltere'den başlayalım. Buyurun. E, Küçük Prince William'dan başlayalım. El yazısına bakmışlar. Dünyanın geri kalanıyla arasında normalden çok daha büyük bir uçurum var ve bunun farkında. Fakat yazısı çok kötü büyük ihtimalle çok fazla kağıt kalemi kullanmıyor. Nasıl uçurum olduğu konusunda birleşildi ya? İnsanoğlunun el yazısından çok büyük bir fark var. Valla hakikaten ben aranızda çok büyük bir uçurum var. Evet yani çünkü aristokrasiye e, zaten kaç tane adam var ki sayacak olsan. Bir Bizim bunların kendi... el yazısı dediğimiz... Hı -hı. Bildiğimiz el güzel yazı dediğimiz el yazısı. Ay, tamam. elle, yazılan, elle yazılan yazı elle, el Evet, elle yazılan yazı. Ha o mu? Tamam. Sen Tabii. güzel el yazısı dersiyle karıştırıyorsun. İlkokulda gördün. Onun alakası yok çocuğu. Öyle bir şey var mı acaba hala ya? El yazısı diye böyle. Ya Ali ne el yazısı öğreniliyor işte. İtalik falan filan yazılırdı. El yazısı diye bir şey vardı ya. İtalik değil işte birleştirerek yazıyorsun ya el yazısı. Ha elini hiç kaldırmadan Benim, evet, doğru. Evet el yazısı diyebildiğim o. Diğeri ha. yazı zaten ondan başka bir alet yoktu ki. Ya el yazısı dedi tamam ondan başka bir şey yoktu da o senin dediğin tamam. Bir... Onun adı yazısı. Yazısı çirkin. Diye Yalnız yani. güzel yazı da olabilir onun adı. Güzel yazı defteri. Çünkü güzel yazı defteri diye ben hatırlıyorum. Defteri. Evet Aa, yani. bizim de güzel yazı Ama defterimiz. şimdi bizim ilkokullarda da el yazısı olduğundan güzel yazı diye ne yazıyorlar bilmiyorum. Va, bunun nesi güzel diyorum ben görüyorum çoğunda da yani yo, insanda biraz bir estetik şey olur Yoksa ya. Yoksa hayır dersin adı mıydı güzel yazı dersi? Güzel yazı. Ben bunu bir sorayım ya. Bir saniye. Güzel barça'da dolu sesi. Sevgili dinleyiciler el yazısı, güzel yazı bu konularda e, eğitim sistemimizde hangi noktadayız? Telefonumuz 210-30-30. Çünkü Ork'ta'nın zaten kelime sayısı giderek azalıyor. Boş tartışmalar içine çekmek istemiyoruz. Evet. İşte hararetli bir şeyin ortasında susup kalacak 5000 kelime <gülüyor> hakkını kullandığı için bu kısık sesiyle. Hakikaten. El yazısı nedir? Güzel yazı nedir? Bitişik yazı mı? Onun teknik ne? Onu net olarak bir şey yapabilirsek. Çünkü yurt dışında hep zaten el yazısı. Yani senin istediğin gibi olan. Onlar hep öyle yazıyorlar. Başka yazı bilmiyorlar. Bir bizde bir normal Niye yazı o var. Ne yazı yazılıyor hala? Daha mı hızlı o? O mu? Daha estetik diye düşünüyorlar herhalde. Hiç estetik. Ya, kaldırmadan güzel yazan yani. adamın her yazısı estetik. Öbürü zaten çirkin, çirkin yazan yazıyor. Adamın... Bir de o yamuş yumuş yazıyor. Telefonumuz 230 30, 30 sevgilinizler. Galiba kimsenin bilmediği bir konu bu. Yani evet, olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Şurada hatta yok mu acaba? Herkesin bildiği şu anda telefonun haline bakıyorum da herkesin bildiği bir konuda olabilir. Günaydın efendim. Merdün. Kimle görüşüyoruz? Ya ben Merve. Merve Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Kaçın Kaç ırtasınız Merve Hanım? E, 18. 18. Canınız sağ olsun Merve Hanım hiç bana kapatmayın. Anlatın biz sizi dinliyoruz. Ya yani şey ben böyle birden e, bağlanacağımı beklemiyordum. Nasıl ben biz şey önce alıştıra dakika. alıştıra şey yapalım isterseniz. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Yanınızda da bayağı neşveli evet. arkadaşlarınız var Evet ben çünkü okuldayım Ne? Hangi okuldasınız efendim? Şey Şimdi ben o güzel yazı el yazıyla ilgili Şey diyeceğim Neyin? Şimdi um, Elimizde yazdığımız yazı el yazısı Bu elimizi hiç kaldırmadan um, Böyle Eğik eğik yazdığımız Yazıydı güzel yazı Yani harfleri <gülüyor> birbirine bağlı bağladınız Baya <gülüyor> yandı yani Merve Hanım bir şey sorabilir miyim? İki soru sordum hiç cevap vermediniz Sesim kısık olduğu için bir üzerime alınmaya başladım. Ay yok alınmayın. Teşekkür ederim. çok heyecanlandım. Siz hangi için. okuldasınız? Hangi okula gidiyorsunuz siz? Şey, peki büyük tersesine. Biraz yalan gibi geldi bana. Ya, yani ya. Şeyli falan bir şeyli şey. Neyli falanlı, falan falanlı falanlı falanlı konuşuyorsunuz Merva Hanım. Nasıl bilmezsiniz gibi cevap verdim. Valla falanlı falanlı falan. sanki. Neyi bilmeyeceğim? Dört senedir ben bu okula geliyorum. Neyini bilmeyeceğim Allah aşkına yani. Kendinize gelin Oktay Bey. Lütfen Merve Hanım'ı suçlamayın. Merve Hanım siz böyle ders aldınız değil mi? Güzel yazı dersi diye bir ders vardı. Evet şey ilkokul beşe kadar her sene hem de yani. Her sene her sene. Hani bir sene yazdık her bitti. Sene. Hayır gelecek sene bir daha güzel yazacaksın. Evet bir de onun özel defterlerinden aldırıyorlardı. Böyle çizgile çizgili değişik olan böyle. Böyle diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım. İyi dersler size o zaman. <gülüyor> Teşekkür ederim. İyi dersler, hoşçakalın. yayınlar. Sağ olun. Çok, çok heyecanlıydı Merve Hanım. Aa, kurban evet. olurum yani. Nasıl bu kadar heyecanlı oldu. İşte Arkadaşlarıyla değil. konuşurken makinalı tüfek gibi ama bizle konuşurken biraz falanlı filanlı oldu. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba Levent Efendim. Nasılsınız? Teşekkürler Levent Bey. Hoş geldin yayınımıza. Bir e, hanımefendinin cıvıl cıvıl sesinden sonra Levent Bey'le bitti. <gülüyor> Hiç cilveli cilveli o gülmeyin Levent Bey. Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor o, hakikaten peki. olmuyor yani O yüzden... peki yani 18 yaşındaki şey bir genç kız cilvesiyle siz kaç yaşındasınız Levent Bey ondan baya bir fazla yani bir, <gülüyor> <sö> <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim bunun yaşta bilgisi yok yani 18 yaşından muhakkak muhakkak ben böyle gülüyormuşum ee. peki bize teknik bilgileri verir misiniz el yazısı mi? el ile yazdığımız her yazı el yazısıdır öbürü güzel yazıdır dedi Merve Hanım doğru mu evet hem doğru hem değil şöyle benim bildiğim kadarıyla eşim de öğretmen benim oradan biliyorum çünkü hı hı. şimdi çok uzun zamandır zaten ilk okullarda artık bizim o kendi öğrendiğimiz normal yazı yerine zaten o bitişik yazı diyor onlar hı. bitişik yazı, bitişik, evet, yazı. Evet, tamam. bitişik yazıyı öğreniyorlar güzel yazı ise aslında o ders şu yüzden var bu bitişik yazı tekniğini geliştirmenin için var çünkü orada onu bir tekni mi var evet, yani onu desteklerini hatırlıyorsanız dilgileri falan farklıdır. Oradaki harf boyutlarını orantıda bilmeniz ve o birleştirmeleri doğru yapabilmeniz için koyulmuş ve el kaslarımızın ona göre e, o hareketleri ezberlemek için koyulmuş bir ders. Yani o aslında yazı dersi değil. O ya o tekniği de geliştirmek için konulmuş bir ders. Bitişik yazıyı güzelleştirme şeyi o zaman. Aynen. Hala aynen, var mı peki o ders? Sizin eşinizden bildiğiniz ba kadarıyla. Ba bazı okullarda var, evet. Ha, her okulda yok ama. Her okulda yok bazı, okulda var, da, var, da, bazı, bazı okullarda. Var. Evet. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Çok sağ, sağ, sağ olun Levent Bey. Kurban <gülüyor> o, <bir> sesim <gülüyor> sesim. olur mu? <gülüyor> de, bayıldık ya. Biz bayıldık. Hele ben bir hastası, hastası oldum. oldum. Hele ben. yani Hiç kısık değil değil mi? Gürgür gür, gür, gür. değil Valla ne kadar güzel net geliyor ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olsun. Görüşmek olsun. üzere. İyi Hoşçakalın. Siz de az cilveli değilsiniz Levent Bey. Şimdi gider ayak şey yapayım da gönlünü alalım yani. O zaman bitişik yazı. Bu yazı mevzusunu geçecek. önümüzdeki zaman dilimi içerisinde konuşacağız. Modern Sabahlar Mo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyatördesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler bugün sürpriz bir hediyemiz var. Size Gençler Birliği'nin Galatasaray'la maçını lojadan izlemek ister misiniz? Evet isteriz Hangi lojadan ama hangi lojadan? Modern Sabahlar lojasından. Teşekkürler İlgi. Özel loja. <gülüyor> özel loja derken sizlere özel, en özel lojalardan izleme şansına sahip olacaksınız. Lojalar 10 kişilik değil mi? Lojalara 10, 10 tane davetiye veriyoruz zaten. Biz oraya bir şilt götürürüz. Lojanın açılışı falan diye. Gençler Birliği'nin Modern Sabahlar Lajası diye açarız orada. Çok güzelmiş. Kapıya çakarız gideriz. Yonun, ne olacak yani? Kimse bir şey diyeceğini zannetmiyorum yani. Bugün iki çifte davetiyeleri vereceğiz. 16 hmm. Ekim'de maç. Bu cuma günü. Cuma günü. 19 Ekim değil mi ya? 16 Ekim bugün olduğu Ekim için. 19 Ekim bugün. 19 yüzden hesap edin. Hesap edin. İşte bizde oradan hesap. Bileti kazanmak için de bir maç yapılıyor ya onu diyorum ben. Bilet öyle havadan verilmiyor kimseye. Ve o cumaya geliyor. <gülüyor> 19 <gülüyor> <gülüyor> 19 Ekim cuma günü kaçtı saat? Akşam saatte. Yani lazım. herhalde. <gülüyor> 5-5 buçuk gibi uygun yani. bir saate maç yapıldı Çünkü yani futbolcularında herhalde şey vardır. gündüzün işi gücü vardır. İş gücü vardır yani. tabii. Herhalde akşamüstü gibi onlar da planlamışlardır. Bu arada hemen e, Gençler Birliği'ni takibe aldık Twitter'dan. Et kirmizikara. Et kara ismiyle Birazdan sorumuzu soracağız sevgili dinleyiciler reklamlarının hemen ardından. Ve şanslı isimleri belirleyeceğiz. Mollü hocamıza ilk göndereceklerimiz onlar olacak. Şilti de, şilt değil de bu böyle bir pirinç levhayı oraya çaksınlar. Pirinç levhayı. Bir de kurdale kurdale keserlerse. Ondan sonra bir de marul yiyelim hep beraber. Kimse görmeden çaksınlar çünkü laf söz olur. Ne çakıyorsunuz oraya diye. Ya Şu onun arkasını yapıştırırsın. Ya? Çaktırırlar mı sen lojeye çaktırırlar mı? Özdil Hoca kardeşim bu derler. Ha şöyle yaparız. Kütük götürürüz mesela bir tane. Ha kütük temsili çakabiliriz. Temsili küçük bir kütük. Yani o, o kütükler ne oluyor ya? Bizim lisede vardı kütük bir şey çakılıyordu. Lisenin girişinde durur. Yo o müdür odası ara ara bir getiriliyordu bir şey çakılıyordu götürülüyordu İşte müdür odasında dururuz <gülüyor> müdür odasında kütük mü durur Oktay, ne yaptın ya <gülüyor> bu da bizim dekorasyon işte ne yapalım abi ne kadar çocuklar doğru seviyor doğru. buna çakmayı senede bir Bize... çıkarıp çaktırıp bir duruyor bizim dükkan için ne kadar kütük aradık bir kütük bulmak kolay mı ya çakmalık kütük aradık doğru çakmalık kütük bulamamıştık da o dönem değil mi yeşerir meşerir doğru kütüğü bulmazsan ne okulu ya? ele geçirir lafı Allah çünkü ahşap çalışır sevgilinli işler bir atıyorsun sen oraya bilmem ne 2000 yılının anısına çakmışsın diye atıyor. Evet. Diye atar kendini sevgilim. Zaten zamanla çırından çıkan iki şey vardır. Bir kütük, iki soğan. Bunları koy kendi kendine. Durmazlar. Ele geçirir seni. Şarkıyı bir dinleyelim. Yarışma heyecanı dört bir yanımızı sardı. Ne yapacağız ne edeceğiz? bilmiyoruz. Yarışmayı Twitter üstünden yürüteceğiz bu arada. Bilgisayar başındakiler açsınlar hemen Twitter'larını. Modern Sabahlar'dan gelecek mesajı soruyu beklesinler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar'da yarışmanın final anına geldik sevgili dinleyiciler. Hepimiz heyecanla Twitter'da sorduğumuz sorunun cevabını verenler arasında yapılacak Kur'an'ın sonuçlarını bekliyor. Şu anda gözlerimizi diktik Radyo merkez Stüdyoları'nın B salonuna. Oktay Demirci B salonunda, biz Fahirli A salonundayız şu anda. Bir de yaşam alanımız var. Evet, ee, hoş geldiniz bir kez daha salonlarımıza. merhaba. Merhaba. Sevgili dinleyiciler hatırlayacaksınız bundan 10 dakika kadar önce bir soru soruldu. Canlı yayında bir ilk gerçekleştirildi ve soru Twitter'dan soruldu. Gençler Birliği'nin bu cuva gerçekleşecek Galatasaray maçındaki özel locasını dolduran isimlerden biri olmak ister misiniz diye bir soruydu bu. Evet diyenlere bir soru daha soruldu. Yine canlı yayında sorulduğunu hatırlatmama gerek yok. Gençler Birliği Türkiye Kupası'nı kaç kez müzesine götürmüştür? ...diye bir bu. Ee, bir başka sorumuz da önümüzdeki günlerde. Kaç kez formayı terletmiştir? Diye de soracağız. Merhaba, merhaba tekrar. Topu ağlarla buluşturdu diye de sorabiliriz bazı şeyleri. Yani gol atmak anlamında. Ama e, bu sabah müzesine götürmüştür diye sorduk. Gençler Birliği kaç kez müzesine götürmüştür diye. E, Oktay Demirci B Salonu'nda şu anda. Bir kez daha dönelim Oktay a. Sesi gelmiyor çünkü yayınımıza. Oktay. Merhaba, merhaba tekrar. ses Sesi gelmiyor şu anda. Fahir sen bir B şu Ben şu bırakarsan... tıklatayım mı? Oktay, şiş, az bak bu yana. Ha Merhaba. Ya, Sesi ben... gel gelmiyor şu anda. Geliyormuş şu anda. Ben sizi bana duyabiliyorum. Işar bana işaret ediyorlar. Bize gelmiyor ama yayına gidiyormuş. Ee, ben istersen B salonunun kapısına... Ben sizi bize... duyabiliyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Ben sizi görebiliyorum. Evet, B salonuyla aramızda cam olması evet. en büyük avantajımız ama... Ee, belki yayına Lond gidiyor. Şu anda sesin yayına gidiyor. Yayına Oktay. gidiyor? Evet. E, belki Londra'ya taşıyamadık stüdyolarımızı ama e, sonuçta Gençler Birliği Galatasaray maçına davetiyeyi kime verdiğimiz e, dakikalar önce belli oldu. Çok fazla yanıt var. hatırlayacaksınız. Kritik bir soru sormuştuk. Canlı yayında sormuştuk sorumuzu. Gençler Birliği Türkiye kaç Kupası'nı kez, kaç defa müzesine müzesine Kazanmıştır değil yalnız hmm. dikkat ederseniz müzesine, müzesine götürmüştür. götürmüştür sorusunu bilen iki kişi e, bu maça davetiyeyi de müzesine götürecek diye de vaat etmiştik ve e, çok fazla cevap Ama geldi. Ama müzesine değil müzesine götürmesin, gönlümüzden geçen müzesine değil e, cebine koysun, maça gitsin. maça gitsin, maçtan sonra yırtılmış davetiyeyi müzesine koyabilir herkesin müzesi olsun diye bir kampanyamızda olacak. Ne kadar güzel. Ee, bugün e, maalesef bu locadan sadece e, iki dinleyicimize, ikişer kişilik davetiye verebileceğiz. O yüzden e, çok hızlı davranan e, Ozan Kayadelen... Zannedilmesin ki başka davetiyemiz yok. Hayır, var. Var, var, var. Davetiyelerimiz var. var, var, var. Günlerde. Ozan Kayadelen ve Gökhan Küçük Bugünkü davetiyeleri kazandı ama Oktay B salonunda sesim geliyor mu? Doğru cevabı ilk önce hatırlatalım ve e, dinleyicilerimizin şanslı olduğunu e, şu an tırnak içinde şanslı dinleyicilerimizi çünkü doğru cevabı bilmiyoruz. Cevaplarıyla karşılaştıralım lütfen. Doğru cevabı veriyorum. Doğru cevap 2. 2. Cevabı. Ozan 1987 ve 2001 yıllarında olmak üzere iki kere kazanmıştır. Ee, Ozan Kayadelen iki demişti. Gökhan Küçük de iki demişti. Bunların... Cevaplar, doğru. Doğru. Cevaplar doğru. doğru. Onun dışında iki diyen pek çok dinleyicimiz var. Ee, Enes Bahar, Harun Kantarcı, Eda Nur, Timur bunların hepsine ve daha şu anda sayamadığımız pek çok hizmeti teşekkür ediyoruz. Ve e, şu anda Bey Salonu'nda gelen bir haber. Becaeş mümkün mü diyor Ozan Kayadelen. Becai mümkün mü? Elbette mümkün. İsmi özel davetiyeler değil. Anasının ak sütü gibi helal olan bir davetiye Ozan Bey'e ister gider, ister satar. Satmak S satar. yok. S satar, satar kiraya mi? verir. Loca sonuçta yani onun loja e, yıllık kiraları da bugün. Yani Olmuş en iyi yatırım, yatırımcının defterinde zaten e, o konuyu da işleyeceğiz. Loca ama... nasıl oluyor maçta? Loca loja... baya güzel oluyor yani. Böyle... Ben operadaki lociyi biliyorum mesela çok havalı. Kendi aranda konuşabiliyorsun locaların. En büyük esprisi o. Nasıl? yani? Sen izledin mi hiç o paralel hocaları? Tabii şey. canım. Ha hep lojada izliyorum operada. Hadi ya. Hı Ya biraz geride ben onu bırakıp, pek sevmiyorum evet, ya. Yani. Lojada... Çok geri. Bir kere Lojedenin bir önde olması gerekmez mi veya evet. evet. e, en güzel yer? Biraz yüksekti acaba onun bir şey var? Ama vardı. güzel Ama rahat rahat konuş diye orada. Orada her şeyi yapabilirsin lojada. Rahat rahat konuşuyorsun da salonun en arkası sırasında oturan seni vur diye duyuyor. Duyulmaz diye atıyor onlar. Genece sinir diye böyle orada. Ya bu ne ya? falan diye, e diye Onu men sırasında falan. da konuşursun abi. Kağıda da konuşursun. Orada hemen, sağdan soldan o. şey yaparlar. Konuştuğun görünüyor. görünüyor. Duyulmasa bile görünmesi orada ayıplanıyor. Ama loja rahat. Yemek de yiyebilirsin. İstediğim gibi. Hı hı. Güzel bir mesela bale gösterimi var orada. Güzel Bak ben döner dur, dur, ekmeğimi ye. koyup Kokmayacak. Kokmayacak şeyler. şekilde. Şimdi sanatçıya adamı kokacak. kokacak Taytları giymiş oldu. adam. Ne oldu? Koktu ne oldu? Bir yeri şişer. Şişti mi Ondan ne oldu? Ondan sonra eser mi seyrediyorsun? Rezalet mi seyrediyorsun? O yüzden zaten yemek yenmez. Ee, bu arada e, biz loca konusunda da ama ortalık karıştı. Becahiç konusunda e, Ozan, Kay şimdi Gökhan Küçük davetiyesini kazandı zaten. Kazandı. Ozan Kayadelen'in kime vereceği e, aslında kendisi bir şey söylemiş Ozan olmasına Ozan kendi maçını, kendi radyo programını yapsın orada davetiyesini ver. Dersin. Bize de alet etmesin pis işlerini, pis edilen ve Gökhan Küçük. Bakalım bu haftaki davetlerimiz daha doğrusu bugünkü şanslı isimlerimiz bunlar. Yarın bir başka soruyla Gençler Birliği Galatasaray maçına ve Gençler Birliği'nin daha pek çok maçına davetiye vereceğiz. Evet sevgili dinleyiciler B Salonu'ndaki Oktay Demirci'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz tekrar A Salonu'ndan sizlerle birlikteyiz ve A Salonu'nun teker çalarlarında şu anda Mariana Trench dönmeye başladı. Desperate Measures 103.1 Radyo 30'da. Evet hemen bakıyoruz şarkının iğrenç olduğunu fark ettik sevgili dinleyiciler. B, B salonuna dönüyoruz. Oktay şarkı geldi mi B salonuna da? Şu anda gelmedi. Hemen kesebilirsen e B salonu bertaraf etmiş olacak. Yönetmen arkadaşıma bakıyorum. Hemen şarkıyı kestin diye. Sanki yönetmen de Kıllı Kıllı kıllığını açıyor bak. Yani. Şu anda geldi şarkı. Şu anda geldi. Kes dedikçe açıyor bak. Ağzımızı bozacağız o olacak. Yani A salonunda bugüne kadar pek Biz çok. Hiç şeyler bunlar. Ya kardeşim hadi. sizi irtidalli olmaya davet ediyorum Ege lütfen. Mücbir sebeplerden Mü Şarkıydı. Ah da... oh be. bir Mücbir sebepler. Oh bir dakika bir dakika Sizler şansımız Hemen paniğe kapılmayın şey olacak diye. Çok iyi gidip, İyi başladı. Bence iyi götürecek mi? İyi başladı, iyi gidecek. Bak. Bildiğimiz, ettiğimiz, güvendiğimiz bir sanatçı. Stevie Nix. Planet the Universe Radyo 30. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tüdüsiz Modern Sınavların son dakikaları sevgili dinleyiciler biz Radyo Tü As stüdyolarındayız Fairevünçte birlikte Oktay Demirci e, şu anda B stüdyolarından girdi yönetmen arkadaşımdan e, işaret aldım baktım 20 arkadan girdi yönetmenimize dedim ki girdi mi ha dedim yönetmen de bayağı samimi arkadaşımız en yani yönetmen arkadaşımız hep derlerdi bizim hmm, bayağı yani. Dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Ama i, i, i, Lalı falan konuşuyorsa ama tabii ki işimizin ciddiyetini de tabii hiçbir ki. zaman yani şey yapmıyoruz. Girdi abi dedi. Biz tabii de... ki tabii ki. Ses geç geldiği için buraya. <gülüyor> Şu camı kaldırsak aslında. Valla bir rahat edeceğiz ya. Ses sıkıntısı olmayacak. Neyse ama hastacıkla karantinada o yüzden. Doğru aslında. Oktay Demirci'nin yeni eseri Karantina Günlerim diye. Karantina ee, stüdyosu. Hastacıklı Oktay Demirci'nin <gülüyor> yeni <gülüyor> eseri. Fransa'ya bir e, öneri geldi Milli Eğitim Bakanı'ndan daha doğrusu Eğitim Bakanı'ndan alışkanlık olmuş Milli Eğitim. Ee, tabii, bir saniye <gülüyor> Eğitim Bakanı'ndan Şimdi Fransa Eğitim Bakanı diince sizin e, doğrudan, bize geldiniz, bizi, doğrudan Ege kayacını ilgilendiren bir mevzu olduğu için yoksa burada Fransa'yı. Tabii ki, tabii ki. Valla e, Vincent ne soyadı? Churchill'ın <gülüyor> Niye size öğretiyorlar Churchill. mı? Son bir Alin, Alin gelip söylemiyor mu? Fransa Milli Eğitim Bakanı şu. Onun yardımcısının adı bu. Yok mu fotoğrafları ya sınıflarda falan Fransa Eğitim Bakanı'nın? Bizim Eğitim bakanımızın var mı? Yok, yok da Fransa'nın yok mu? <gülüyor> Fransa <gülüyor> o yüzden zaten şey. Yok mu? Yoktur. Büyük ihtimalle yoktur. Ee, Çocukların sırtına dövme yaptırıyorlar. Ama küçük çünkü hani çocuğun eğitim hayatı boyunca Kaç tane bakan değişecek ya, yani. Sırtla kocaman yaparsan şimdi Olmaz Sonra bakan olma değişti ne olacak oh. kadar. Esrar kullanımının serbest bırakılmasını teklif etmiş bakan Çünkü yaramazlık yapıyor çocuklar Koşturuyor no, Verseler esrarı, Hepsi kedi gibi <gülüyor> atacaklar bir tarafta Adam da razı olacak Ben şimdi cuma günü okul çıkışını gördüm Macera dolu toplar uçuşuyor Çantalar uçuşuyor havada şey Adamla Milli Eğitim Bakanlığı her gün onların arasından geçiyor. Okul müdürü var mı ailenin okulunda? <gülüyor> var. O bir konuşma var. yapmıyor mu? Şeyde. Fırçalamıyor mu çocukları? Pazartesi, Pazartesi ve cuma günleri başta olmak üzere. Ha içtima sistemi yok. Ha, İstima sistemi de... değil de genel konuşma. Ha. Açıklama. Çocuklar işte şöyle yapıyorlar. Yazı gidiyordur o... artık. Herhalde. Nasıl yazı gidiyor? Mesela okulun dışında köfte satıyorlar. O köftelerin içinde esrar olduğunu söyleyen bir Evet onu yani. söylenmesi olarak lazım. bunu evet. bekliyoruz. Çocuklar dışarıdan köfte almayın için esrar koyuyorlar diye. Bir, direkt okul kantinlerinde satılacak işte baksana. Ama Milli Eğitim Bakanlığı da direkt köftede değil de direkt okul açık kantinlerinde olsun. açık olsun diyor. Çünkü köftede ne et olduğunu bilemeyiz ama esrar nereden olduğu bilinecek daha Yani bir de ne kadar koydukları belli değil. Kimisi yaptı, yani bunu bilmiyor. değil. değil, değil yani. yani gramajını Yakında bil. bu Eğitim Bakanı bunu teklif ettiyse yakında turşu suyu içilebilir ve serbest tosunu da teklif eder yani. Bir noktadan sonra tabii esrardan sonraki en tehlikeli şey en turşusu. En tehlikeli şey turşusu. Çünkü o turşucunun ellerine sığdı kim bilir. Daldırıyor suyuna turşunun eline salatalığı çıkarıyor. Bir şey yapıyor. Niye esrar içlisin diyormuş Milli Eğitim Bakanlığı. Küşayiş ee, verir zihne diye mi? Uyuşturucu trafiğin önüne geçebilmek için bu gerekli demiş. Z Çok trafik oluyor çünkü. Zihne Bütün zihne uyuşturucular küşe. okulların önünde olursa adam da nereden alacağını bilir. <gülüyor> Milliyetin Ondan Eğitim sonra... Bakanlığı şey diyor Zihne küşayiş bağırsaklara mülayimiyet verir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Faydaları say say bitmez. <gülüyor> Muhalefetten <gülüyor> sert tepki gelince ay demiş ben demiş ne kafam yaptım güzel, O sırada kafam <gülüyor> satılmasın diyecektim ben <gülüyor> Okullarda satılmasın Diyecektim orada Satılsın dedim, dedim. <gülüyor> Bu demiş benim demiş kişisel değerlendirmem şey demiş, ben, şey Nasıl şey kişisel değerlendirmem bakan olmuş ya Vakanı kişisel şey. Ben bir okul alsam da bir servis böyle ama ama tamamen kişisel fikir. Hükümetin esrarın yasaklanmasını sürdürülmesi konusundaki tavrını da destekliyorum demiş. Bunu Fransızca düşünün. Baya karışık. Baya karışık. Çeviri hatası olabilir mi Oktay? Yok ya baya. Baya esrarlı mı esrarlı falan filanlı konuşmuş. Öyle konuşmuş. Sonra e, geri adım ne, atmış. Bir, hükümet şey mi demiş? E, yasaklamaya çalışıyor uyuşturucuya karşı kampanyası var. Zaten yasak Bak, yani. Yani hayır. Da, daha, Özellikle okullarda. Daha sistemli bir yasaklama yani konuşuyor. Ya serbest kalsın işte falan. Evet de. o da serbest kalsın Tamam kalsın yasak olsun okullarda mı serbest olsun demiş. Evet. Çünkü yani Zaten küçükten, küçükten içi, Küçük yaşta alışıyorlardır. Küçükten uyuşturucu trafiğine yani öne geçebilmek için bu gerekli mi? Sonra yanlış anlaşılım diyerek... E, Ulan daha, öyle, daha nasıl şimdi şey. yalanlılığını konuşturacaksın <gülüyor> Fransız bakanına beni ya? Onu demek izleme hatta daha açık konuşmuş. Malın hasosunu okulda alışsınlar da dışarıda çirkin mallığa uğraşmasınlar. Mal... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sayın basın mensuplar sizle döndürelim mi bir tane falan demiş. Ne diyorsunuz sayın bakan demişler. Ne diyorsunuz <gülüyor> çok güzelmiş bakın kafası. Ha kafası çok güzel. E, gözlükleriyle oynarken bir fotoğrafı da var buralarda. E, yani stresten ne yaptığını bilmiyor adam. Yani öteki eli e, ne yapıyor bilmiyorum ama bir eliyle böyle stres stresli gözlüğü oynuyor. Yani Makanlık. Fransa karıştı yani anlayacaksın. Sonuçta ne? bir öneridir demokraside. E, de. ve olması lazım. Yani. Peki. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Hmm, B stüdyolarındaki yani. Oktay Demirci'ye başta olmak üzere. Çok Tüm ediyoruz. dünya bize konuşacak alsın. şey vermek için uğraşmış, didinmiş ile gazeteleri doldurmuş. Ee, çok Sağ teşekkürler olsun. eksik olmasın. Bu arada son bir e, haber madem B stüdyolarından e, gün geçmiyor ki Felix, e, ile ilgili bir haber gelmesin. Felix Baumgartner 6 yıl önce... Antalya'da paraşütle atlamıştı diye haber Bir 1 kilometreden ya. atlamış Antalya'da. Düzeltme hemen geliyor oradan. 7 yıl önce atlamıştı diye. Çünkü fotoğraflar var. Fotoğrafın altına da tarih. O makineler Senin atıyor. Seni dinleyiciler. A stüdyosu ile B stüdyosu arasındaki bu gelinim bitmeyecek <gülüyor> gibi. Ne dersiniz? Yarın kaldığımız yerden devam edelim mi? Ak aki aki aki diyoruz. Bir mükemmel bir gün olacak.